Merhaba, hükümetin halkın teamüllerine karşı Mersin'de Ruslara yaptırmaya çalıştığı nükleer güç santrali için Rus Akkuyu NGS firması tarafından bir propaganda ofisi kuruldu. Akkuyu'ya yapılacak santralin mini bir maketinin de bulunduğu ofiste vatandaşlara yönelik ikna faaliyetleri yürütülecek. Akkuyu NGS AŞ tarafından Çamlıbel semtinde açılan Akkuyu Toplum Bilgilendirme Merkezi'nin ilk ziyaretçileri ise ilk öğretim okulu öğrencileri oldu. Pedal çevirdikçe elektrik üreten bisikletlere büyük ilgi gösteren öğrenciler, merkezdeki uzmanlara da nükleer enerjiyle ilgili sorular sordu. Burada ne büyük bir ironi var esasında. İnsani olan pedal ve yiyeceklerden gelen güneş enerjisi yerine, tanrısal ve hükmeden bir nükleer, doğal olarak nükleer enerji esasında tanrıya kafa tutmakla eşdeğer. Ancak tabii bunu din mefhumunu sadece politik çıkarlar için kullananlar için Pek derin düşünmedikleri bir konu olsa gerek diyoruz. Dünya zaten şu anda hafiften doğru yolu bulmuş gibi. Ker amacı gütmeyen enerji araştırma organizasyonu Near Zero uzmanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre 1980 yılından bu yana devam eden trendler, doğrultular solar modül fiyatlarının düşmesine devam ettiğini gösteriyor. Araştırmaya katılan uzmanlara göre solar enerji sistemlerinde yani güneşte fiyat düşüşü bugünden çok daha Yaygın hale gelmesini sağlayacak Güneş Enerjisi'nin. Bunun sonucunda kurulu Güneş Enerjisi kapasitesinin 2010-2020 yılları arasında 10 kattan fazla artış göstermesi bekleniyor. Sektördeki bu genişleme beklentisi fiyatların düşmesiyle doğrudan bağlantıdır. Fiyatlar düşünce ARGE yatırımlarıyla bunlar hızlı bir biçimde gerçekleşecek. Pedal ve Güneş demiştik. Gelelim nükleere. Çernobil felaketinden 25 yıl sonra çalışmalar hala sürüyor. Technology Review'da Kevin Bullis imzasıyla yayınlanan bir makalede Çernobil felaketinden sonraki 25 yılda radyoaktivitenin kontrol altında tutulması için sürekli mücadele verildiği belirtiliyor. Yıllarca süren çabalardan sonra bölgedeki radyasyonu 100 yıl boyunca hapsedecek ve 2 milyar dolara mal olacak bir bina yapımına başlandı. Kalıntılar inşa edilecek daimi bir depoda tutulmak üzere kumandalı bir teçhizatla parçalanacak. Fransız konsorsiyumu olan Novarka, hasarlı reaktör binasının yakınına 100 metrelik bir yapı inşa edecek ve ardından reaktörün üstünü kapayacak şekilde üzerine kaydıracak. Patlamanın ardından Sovyet otoriteleri uzaktan çalışan vinçler ve 100 bin işçilerine ulaşan bir inşaat projesiyle reaktörü çevreleyen beton çelikten bir yapı inşa etmişlerdi. Bu yapı sonradan lahit olarak isimlendirildi. Akkuyu umalım nükleer reaktör ve insan mezarlığına dönüşmez. Nükleer santral yapılmadan gömülür. Neyse bırakalım biz tanrıların gazaplarına ile uğraşmayı da dönelim insani pedal ve güneşe. Stanford Üniversitesi'nde yeni tip yapışkan kabuk güneş panelleriyle inanılmaz bir ilerleme kaydedildi. Bir çıkartmayı yapıştırır gibi ince ve esnek güneş panellerini hemen her yüzeye, Uygulamak mümkün. Araştırmacılar fotovoltaik alanda ağır ve sabit panel uygulamaları sınırlarını bu şekilde ortadan kaldırmış oluyorlar. Fotovoltaikte bilim adamlarının ideali kağıt gibi ince bir ve yara bandı gibi soyularak her yüzeye yapıştırılabilen esnek çıkartma gibi güneş panelleriydi. Bu ideali Stanford'da araştırmacılar gerçekleştirmek gerçekleşmiş yani gibi görünüyor. Dünyanın ilk yapıştırılabilir, kabuklu ince film güneş panelleri geliştiren araştırmacılar bununla ilgili bilimsel raporda bu ay açıkladı. Çok heyecan verici. Bitki gibi her an üretken olabiliriz. Artık bunların piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Sırada tüyleri diken diken eden bir korkutucu haber var. Evet, yine konu nükleer. Geçtiğimiz 3 yılda Yalova'ya kömür yakıtlı termik santral kuran ve çevrecilerin gösterdiği Demokratik tepkileri haksız tazminat davaları açarak sindirme politikası güden Aksa Akredit Kimya AŞ'nin ortak yönetimindeki Dov Aksa Kompozit, Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom İştiraki ile NPK ile bir iyi niyet mektubu imzaladı. Rosatom ile Dov Aksa'nın özellikle enerji ve altyapı uygulamaları olmak üzere endüstriyel kullanım alanlarına yönelik karbon elyaf tesisi kurulması kapsamında iyi niyet mektupları İmzalamış oldular. Bunu da borsaya bildirmişler. Bilindiği gibi Rosatom, Mersin Akkuyu Nükleer Reaktörü yani NGS projesinde yapmaya kalkan firma. Böylece nükleerci Rus şirketi ile Amerikan Kimya Devi Dowu, deprem bölgesinde kurulu Yalova'daki Aksa Akrelik bir araya getirmiş oldu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Son haberimiz ise bu gezegeni yok ederken hayatta kalmaya çalışan muhteşem canlılara yaptıklarımızla ilgili Greenpeace Japonya'da balina avı endüstrisinin devlet teşvikleriyle ayakta durduğunu gösteren bir analiz yayınladı. Balina endüstrisi için fabrika gemisi Nishin Maruya, hükümetin sağladığı sübvansiyonla yakıt verimliliğinin arttırıldığı, mürettebat sayılarının azaltıldığı ve toptan balina paketlerini küçülten perakende ölçekli paketleri üretmesini sağlayacak yeni bir işletme hattı Kuracak bir tamir geçirdiği belirtiliyor. Gemi bütün bu finansman karşılığında ise her yıl 2400 ton balina eti veya 300 Antarktika mink balinası ve 200 Kuzey Pasifik balinasını öldürüp paketlemeyi taahhüt ettiği belirtiliyor. Mutlu yıllar demeye korksak da hepinize yeşil ve barış dolu yıllar diliyoruz. Esen kalın.